Allah'tan rızamıza Allah'tan rızamıza Allah'tan rızamıza Allah'tan rızamıza Allah'tan rızamıza Allah'tan rızamıza Allah'tan rızamıza Allah'tan vel Allah'tan Ve ila rızamıza Allah'tan rızamıza Allah'tan rızamıza Allah'tan rızamıza Allah'tan rızamıza Allah'tan Allah'a neden aşık olmamız gerektiğini, neden onu sevmemiz gerektiğini anlamaya çalışıyorduk. Eğer bunu anlamazsak, iman etmemiz, ona abd olmamız, onu sevmemiz, ona aşık olmamız mümkün olmaz. Önce aklımızın bunu kabul etmesi lazım, gönlümüzün kabul etmesi lazım ki sevebilelim. Allah'ın sevilmeye layık olduğunu kabul edebilelim. Bunu nefse, nefsimize kabul ettirebilelim. Onun için aşkı, aşığı, maşuhi anlamaya çalışıyoruz. Allah ayet-i kerimede en esmaül hüsnâ en güzel isimler Allah'a aittir buyurdu. Yani en güzel olan, bütün güzellikler Allah'a aittir. Onun için sevilmeye, iman edilmeye, avdolunmaya, tapılmaya layık olan Allah'tır dedi. Ya Allah'a avdolur, Allah'ı severiz ya da kendi nefsimizi severiz. Nefis demek, vehmi olan benlik, vehmi olan hayali olan varlık demektir. Oysa ki bütün varlık Allah'a aittir. Kulda hangi güzellik olursa olsun o Allah'a aittir. O Allah'ın isimlerinden bir ismin tecellisidir. Bir isim, onda tecelli etmiş. Yani mesela insan kendini överken ben çok akıllıyım, çok biliyorum, çok merhametliyim, çok kerimim, cömerdim, çok sabırlıyım. Neyi söylerse söylesin o Allah'a aittir. Allah'ın isimlerinden bir ismi kendi üzerinde söylemiş olur. Oysa ki kul Rabbini tanısın diye Allah onda tecelli etmiş. O isimlerini ona ikram etmiş, ihsan etmiş. O isimleri üzerinde sevip kemale erdirsin diye vermiş onu. Hayatın her anında bu böyledir. Geçen sohbette anlatmıştık. Bu erinceye kadar çocukların günahı, sevabı yazılmaz diye bize öğretilmiş. Biz de bu böyle değil demiştik. Günahı da de yazılır, sevabı da yazılır. Bunun için Resulullah Efendimiz buyuruyor, aleyhissalatü vesselam, çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onlara namazı öğretin ve kıldırın. 7 yaşına. Artık sorumluluğunu bilsin, onu yerine getirsin. Hiç kimse 7 yaşındaki çocuk ne anlar diyemez. Eğer ana baba mesela çocuğuna farz edelim ki yanlış bir şeyi öğretti, hırkızlığı öğretti. Çocuk da hırkızlık yaptı, yalan söylemeyi öğretti, çocuk yalan söyledi. Bu ona yazılır mı, yazılmaz mı? Bakacağız, onun gönlüne yazılıyor mu, yazılmıyor mu? Çocuk ondan etkileniyor mu, etkilenmiyor mu? Çocuk bunu yaparken bunun yanlış olduğunu biliyor mu, bilmiyor mu? Biliyor. Eğer zorlanmışsa, yani gönül itibariyle o yanlışı kabul etmeyip reddetmişse, zorlandığı için yapmışsa, o zaten sorumlu değil. Dolayısıyla onu kendi gönlüne alıp, onu gönlüne yazmaz, yazdırmaz onu. Ama kendisi kabul ederse, gönlüne yazılır. Yani yanlış bir ahlaka, kötü bir ahlaka sahip olur. Yanlışlarından dolayı. Güzel yaparsa, güzel bir ahlaka sahip olur. Niye? Yaptıklarından dolayı. Demek ki gönlüne yazılıyormuş. Günahlar ne kadar yazılırsa yazılsın, gluga erinceye kadar cenneti kaybetmiyor. O cennet olan gönlünü kaybetmiyor. Sadece yanlış yapmıştır, eksik yapmıştır. Bulunması gereken yerden aşağı inmiştir. Cennet sekiz kattır. Cennette bin derece vardır buyurdu Resulullah Efendimiz. Kim bir dereceyle birinden yüksek olursa, aralarında yerde gök kadar fark vardır. Yani cennet bir tane değildir, bir yerde değildir. Çocuklar da vefat ettiğinde, o kazandıklarından dolayı, onların da kendi aralarında dereceleri vardır. Yani hayatı yaşarken sorun sıkıntı yaşayan bir çocuk, daha farklı, daha yüksek bir yere gider, hiç sorun sıkıntı yaşamamış, Allah'ın rızasını, Rabbini dert edilmemişse daha aşağıdadır. Neden bunu böyle bilmemiz gerekiyor, anlamamız gerekiyor? Herkes kendi çocuğuna baktığında bunu anlar. Yani, mesela ayet-i kerimede Allah Hz. İsmail'i anlatıyordu. İsmail yürüyecek çağa geldiğinde, yürüyecek çağ kaç yaşındadır? Beş yaş, altı yaş, bilemedin yedi yaş. Yürüyecek yaşa geldiğinde babası İbrahim ona dedi ki, yavrucu ben seni Allah'a kurban ettiğini görüyorum. Rüyamda görüyorum veya rüyet görmek demektir zaten. Sen ne düşünüyorsun? Hele bir, sen de bir düşün, bak, ne diyorsun? Hazreti İsmail hemen cevap verdi. Allah'ın sana emrettiğini yap, yerine getir, İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi. Yani 7-8 yaşında, hadi 10 yaşında olsun, 10 yaşındaki bir çocuk canını, Kurban olmayı hiç tereddüt etmeden hemen gerekeni yap dedi. Madem ki Rabbim emretmiş, gerekeni yap. Nasıl bir iman? Büyükler bunu yapabiliyor mu? Yapamaz. Olay bir şey değil. Kendisi küçük ama imani büyük. Dağ gibi imani var. Acaba büyüklerden kaç kişi böyle bir imana sahiptir? Bununla beraber Hazreti İbrahim'in oğlu, onu yetiştiren bir peygamber. Ama Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Ken'an'ı da Nuh Aleyhisselam yetiştirmişti. İman etmedi. Ne küçükken iman etti, ne büyüdüğünde iman etti. Etmedi iman. Şimdi, her ikisi çocuk olarak vefat etmiş olsa, aynı muameleyi nasıl hak etmiş olurlar? Yani Hz. İsmail gibi, Allah'ın emrini yerine getir, beni Allah'a kurban et diyen bir çocuk, bir de isyankar bir çocuk, Allah'a itiraz eden bir çocuk, ikisi nasıl aynı yere layık olsun, bu adil olur mu? Bu doğru olur mu? Olmaz. Allah'ı anlamaya, tanımaya çalışırken mutlaka kendi üzerimizden anlamaya çalışmamız gerekir. Yani farz edelim ki İsmail bizim evladımız olsun. Aynı şekilde Nuh Aleyhisselam'ın Kenan o da bizim oğlumuz olsun. Çocukken bile ikisine aynı gözle bakar mıyız? Biri itiraz eden bir evlat, babasının peygamberliğini kabul etmeyen bir evlat, Allah'ı kabul etmeyen bir evlat, biri de Beni Allah'a kurban et, yeni bir evlat. Baba ikisini aynı mı sever? Aynı olur mu? Olmaz. Niye bunları söyledim? Yani, ''Çocuktur bir şey olmaz.'' demeyelim. Çocuğumuza, ''Rabbini tanıtalım, Peygamberini tanıtalım, kim olduğunu, Allah'a kul olduğunu öğreten. Öğretmezsek, Allah'ın bize emanet ettiğine ihanet etmiş oluruz. Emanete ihanet. Allah ayet-i kerimede emanetlerinize hainlik yapmayın dedi. Bütün mesele işi Allah ile yapmaktır. Eğer kur...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 Ben bir kulübü sevdiğimde o kurum benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür, benimle diler, benimle sever, benimle irade eder. Her şeyi benimledir. Ne demek? İsimlerim onun üzerinde tecelli eder demektir. Bütün isimlerim onun üzerinde tecelli eder. O kulübü ne yaparsa yapsın, işi benimle yapar. Nasıl yapıyor? Mesela? Çocuğumuzu terbiye ederken, büyütürken, eğitirken Allah ile nasıl yapmamız gerekir? Birkaç isimle mesela onu söyleyeyim. Analar, babalar çocuklarını terbiye ederken bunu Rab ismiyle yapmalıdır. O anda ona mürebilik yapıyor. O anda onun mürebbisidir. Yani Rab isminin tecellisiyle oraya muamele etmelidir. Ya Allah ile muameleyi yapar ya da nefsiyle, şeytanla yapar. İkisinden biridir. Allah ile yaparsa nasıl yapar mesela? Allah'ın isimlerinden bunu anlamaya çalışmamız gerekir. Birkaç isim söyleyeyim mesela. Allah Rab'dır. Terbiye edendir. Nasıl? Er-Rahman, er Rahim. Rahman ve rahim olarak terbiye eder. Bu durumda ana baba çocuğunu rahmetle terbiye etmesi gerekir. Merhametiyle terbiye etmesi gerekir. O ateşte yanmasın, o Allah'ın gazabına, azabına uğramasın. O cehenneme gitmesin diye onun hesabını yapıp onu öyle terbiye etmesi lazım. Allah maliktir. Allah maliktir, mülkün sahibidir. Ama kuluna da emanet olarak mülkünden teslim eder. Kulun sahip oldukları Allah'a aittir. Emaneten kula Allah teslim etmiş ki onunla ebedi hayatını kazansın. Kul da emaneten maliktir. Aynı şekilde evladına da maliktir. Evladının da sahipliğini yapıyor. Bu durumda Allah nasıl kullarına Rahman ve Rahim olarak muamele ediyorsa, Rab olarak onu terbiye ediyorsa... Rab olarak nasıl terbiye ediyor? Vahyini indirmiş, peygamberi indirmiş, ne gerekirse en ince ayrıntısına kadar öğretmiştir. Bu durumda kulun da kendi çocuğunu terbiye ederken Allah'ın vahyiyle, peygamberin sünnetiyle onu terbiye etmesi lazım. Çocuğa ben senin sahibin değilim, senin sahibin Allah'tır. Asıl malik olanı ona tanıtmaktır, öğretmektir. O'na iman ettirmektir. Allah el-ekremdir. Bu durumda ana babanın çocuğuna kerim olarak, ekrem olarak muamele etmesi lazım. Her türlü ikramı yapması lazım. Hayırdan ne varsa, gücü neye yetiyorsa, Allah ona neyi emanet etmişse, gücünün yetiyince ikram etmelidir. Çocuğuna karşı ekrem olmalıdır. Yani Allah'ın isimleriyle muamele etmelidir. Allah el-ilahdır, sevilendir. Sevilmesi gerekendir. Bu durumda bunun kendi evladını yetiştirirken ona Allah'ı sevdirmesi lazım. Allah'ı tanıtması lazım. Allah'ın sevgisini kazanması için ona ne gerekirse öğretmesi lazım. Allah vekildir. Bu durumda kula, kulun evladına neyi öğretmesi gerekir? Allah'ın vekil olduğunu. Bununla beraber ana babanın kendi çocuğuna da vekil olması gerekir. O'na vekalet etmesi gerekir. Çocuğun anasına, babasına güvenmesi gerekir. O güveni çocuğuna vermesi gerekir. Allah gıfurdur. Günah işleyince, mağfiret dileyince, Allah onu olmamış gibi mağfiret eder, siler. Ana-babanın da kendi çocuğunu yanlış yaptığında mağfiret etmesi gerekir. Olmamış gibi muamele etmesi gerekir. Allah e'lâdır, yüceler yücesidir. Ana babanın çocuğunu ahlâ olmaya, yüceler yücesine, alay-i davet etmesi gerekir. En yüce makama davet etmesi gerekir. O makam nasıl kazanılır, bunu ona öğretmesi lazım. Allah kabirdir, her şeyden haberdar olandır. Ana babanın da çocuğunu haberdar etmesi gerekir. Dünyadan, ahiretten, kendisinden hayattan haberdar etmesi gerekir. Allah meliktir, bütün varlığı idare edendir. Ana babanın da kendi çocuğunu Allah'ın emrine göre idare etmesi gerekir. Allah hadir, Zatında bir olandır, tek olandır. Ana babanın kendi çocuğuna Allah'a göre özel bir kul olduğunu Öğretmesi lazım. Özel olarak Allah'a abd olmasını, imar etmesini, aşık olmasını öğretmesi lazım. Özel bir kul olduğunu öğretmesi lazım yani. Bütün isimlerle şimdi bunu anlatmak mümkündür. Bütün isimlerle. Ben birkaç kelimeyle söyledim sadece. Hayatın her anında bu böyledir. Yani hayatı yaşarken, ister çocuğumuza muamele ederken, ister eşimize muamele ederken, ister ticaret yaparken, kazanırken, harcarken, öğrenirken, öğretirken, hayatı nasıl yaşarsak yaşalım, ya bunu Allah'ın isimleriyle yaparız, Rabbimizi unutmadan yaparız ya da kendi nefsimizle yaparız. Ya Allah'ı ilah ediniriz, O'nu severiz, onun isimleri güzelliği üzerimize tecelli eder ya da nefsimizi severiz kendi kendimize bir hayale kapılırız. Onun için Allah'ı bilmeden, tanımadan, el esmaül husnayı bilmeden, tanımadan, anlamadan, ona iman etmeden, ahlaka dönüştürmeden hazreti insan olmak mümkün değildir. Hiç kimse için. Evet. Çocuk nasıl terbiye edilir? Allah onu Lokman suresinde Hz. Lokman'ın kendi oğluna yaptığı nasihati bize haber verip Lokman çocuğuna böyle nasihat etti. Siz de çocuklarınıza böyle nasihat edin deyip öğretiyor. Ne buyurdu önce? Buyurur ki ayet-i de Lokman suresi 13. ayetten 23. ayete kadar Lokman oğluna nasihat ederek ona dedi ki Ya Büneyye yavrucuğum, evladım oğluna hitap ederken rahmetini ortaya koyuyor yavrucuğum La tuşrik billah Allah'a şirk koşma Allah'a hiçbir şeyi şirk koşma. İlk söylediği söz budur İnne şirke le zulmün azim muhakkak ki şirk Büyük bir zulümdür. Demek ki çocuğumuza ilk öğretmemiz gereken şey neymiş? Allah'a hiçbir şeyi şirk koşma. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Eğer Allah'a şirk koşarsan, Allah'a şirk koşmak demek neydi? Herhangi bir şeyi, herhangi birini Allah'ı sever gibi seversen, onu Allah'a şirk koşmuş olursun. İstersen bu kendi nefsin olsun, canın olsun. Eğer böyle yaparsan kendine zulmetmiş olursun dedi. Zalimlerden olmuş olursun dedi. Allah zalimleri sevmez buyurdu. Allah cehennemi zalimler için hazırlamıştır buyurdu. Evet, evladını ateşten korumak için önce Allah'a hiçbir şeyi şirk koşma. Çünkü Allah'a şirk koşmak en büyük zulümdür dedi. Hemen 14. ayette Allah bu sefer Lokman Aleyhisselam'ın kendi evradına söylediğini de, bu sefer kendisi buyurdu ki, biz insana anasını, babasını vasiyet ettik. Onlar için tavsiyede bulunduk. Yani kul anasına, babasına nasıl davranmalıdır? Bu durumda bu sefer kime söyledi? Allah kime söylüyor? Allah da çocuğa söylüyor. Anası babası hakkında evet, evladına tavsiyede bulundu. Yani Luqman Aleyhisselam'ın kendi oğluna yaptığı vasiyetin bir sonraki ayette bir Allah söylüyor ona. Allah ne buyuruyor ona? Anası onu büyük bir sıkıntıyla dokuz ay boyunca karnında taşıdı. Sütten kesilmesi de iki sene boyunca da onu emzirdi. Sütten kesilmesi de iki sene boyuncadır dedi. Sonra biz evlada dedik ki, bana şükret, anana babana da teşekkür et. Çünkü senin için zahmet çekmişler. Dönüşünüz banadır. Yani bütün hesabı size sorar. Yani neyi emretmişsen, neyi size tavsiye etmişsen, bu tavsiyemi yerine getirdiniz mi, getirmediniz mi, bunun hesabını size sorarım. Evet. Lokman aleyhisselam evladına nasihat etmeye devam ediyor. Yine evladım diyor. Yaptığın herhangi bir iş, ister hayır olsun, ister şer olsun, günah olsun, sevap olsun o bir hardal tanesi kadar da ağırlığınca da olmuş olsa, o bir kayanın içinde olsa veya göklerde olsa veya yerin dibinde olsa, Allah onu mutlaka senin önüne getirir. Allah vesif ve kabirdir. Her şeyden haberdar olandır. Nuri bütün varlığa, her zerreye tecelli etmiş olandır. Çocuğa böyle nasihat ediyor. Yaptığın iş zerre kadar da olsa, bir hardal tanesi kadar da olsa, bir kayanın içinde de olsa, gökte de olsa, yerde de olsa Allah onu senin önüne getirir. Yani mutlaka karşılığını göreceksin. Çocuğun bunu bilmesi lazımmış, Bunu anlaması lazımdır Küçüktür bir şey anlamaz yok. Böyle söyleme dedi. Karşına getirir dedi onu. Önüne getirecek onu dedi. Çocuğun bunu böyle anlaması gerekir. Allah bir daha sözü aldı. Bu sefer çocuğa bir daha Allah söylüyor. Eğer ana baba hakkında bilgini olmayan, bilmeden, cahilce herhangi bir şeyi Allah'a şirk koşmanı senden isterlerse, bunun için seninle mücadele ederlerse, çocuğa söylüyor Allah. İkisine de itaat etme dedi. Anana babana itaat etme dedi. Buradan önce ne dedi? Şükret dedi. Bana şükret. Ana babaya teşekkür et. Ama herhangi bir konuda senden Allah'a şirk koşmanı isterlerse cahilce, bilmeden zaten bunu yapan ciharateden yapıyor. Onlara itaat etme dedi. Kime itaat et? Allah'a itaat et. Allah'a iman et, Allah'a itaat et. Ama dünyada ikisine de sahip çık. Müşrik olsalar da, iman et de, kafir olsalar da, günahkar olsalar da ikisine de sahip çık. Yani onları hoş tut dünyada. Ahirete zaten senin yapabileceğin bir şey yoktur. Ama sana yakışan, şükreden bir kul olarak, teşekkür eden bir kul olarak onlara sahip çık. Onları yedir, içir, ikram et ama itaat etme. Allah'a bir şeyi, şirk koşmanı emrettiklerinde itaat etme yalnız. Bununla beraber onlara sahip çık dedi Allah. Bana yönelen Kimsenin yolunu tut dedi. Onlara itaat etme, bana yönelmiş olanların yolunu tut. Bana dönmüş olanların, bana gelmeye, benim rızamı kazanmaya çalışanların yolunu tut. Sonra dönüşünüz banadır. Hepinizin hesabını görecek olan benim dedi. Sizin yaptıklarınızı size bir bir haber veririm dedi. Bir daha Lokman Aleyhisselam evladına söylemeye devam ediyor. Bir Lokman Aleyhisselam söylüyor, bir Allah söylüyor. Yine, ya böneye dedi, evladım dedi, yavrum dedi. Namazı ikame et, iyiliği emre, tavsiye et, kötülükten de mennet yani senin işin Allah'ın huzurunda durmak olsun, namazı ikame etmek olsun, iyiliği tavsiye etmek, iyiliğe davet etmek olsun, kötülükten de men etmeye çalışmak olsun. Başına gelen belaya da, musibete de, sıkıntıya da evet, sabret dedi. Muhakkak ki benim bu söylediklerim Çaba gayret gerektiren işlerdir. Azim gerektiren işlerdendir bunlar. Bir kulun namazı ikame etmesi, iyiliği emretmesi, kötülükten menletmesi, başına gelen musibetlere sabretmesi büyük bir iştir. Çaba gayret gerektiren iştir. Yani işte kendi kendine böyle olsun değil. Sen bunun için çabanı gayretini sarf etmen gerekir. Bunlar bu büyük işlerdir bunlar dediğim. Evet, devam ediyor insanlardan kibirlenerek, büyüklenerek kendini onlardan herhangi bir şeyinden dolayı büyük görerek yüz çevirme yeryüzünde çalım satarak kibirlenerek, böbürlenerek yürüme muhakkak ki Allah kendini beğenmiş kendisiyle övünenleri sevmez dedi yürüyüşünde tabi ol orta yolu tut sesini de alçalt öyle yüksek sesle de konuşma bağırıp çağırma en çirkin ses eşeklerin sesidir dedi yani bağırıp çağıranlar eşekler gibi bağırıyorlar. En çirkin ses eşeklerin sesidir dedi. Bir daha Allah söylemeye devam ediyor. Bir kendisi söylüyor, bir Lokman Aleyhisselam'ın kendi oğluna söylediklerini söylüyor. Kısacası Allah buyuruyor. Evet, görmüyor musunuz? Bakmıyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Göklerde ve yerlerde her ne varsa Allah onları hepsini sizin emrinize müsahhar kılmıştır. Sizin emrinize vermiştir. Bunu anlamıyor musunuz? Görmüyor musunuz? Yani Allah'ın size verdiği kıymeti, şerefi anlamıyor musunuz? Allah sizin için hem zahiri hem batini olan nimetlerini tamamlamıştır. İkramını size tamamlamıştır. İnsanlardan bazıları, bir kısmı var ki herhangi bir ilmi olmaksızın herhangi bir vahye dayanmaksızın Allah ile mücadele eder. Allah'ın vahyi ile mücadele eder. Yani Allah'ın vahyini hükümsüz bırakmak için konuşur, çaba gayret sarf eder. Öyle ki vahyi hükümsüz bıraksın diye. Bunu yapanlar, bunların hidayetçisi de yok. Yani konuştukları, hidayetçiden öğrendikleri şeyler değildir. Bir hidayetçiye dayanmaksızın konuşuyorlar. Aynı zamanda nurlu bir kitaba da dayanmaksızın konuşuyorlar. Allah ile, Allah'ın vahyi ile mücadele ediyorlar. Allah'ın nimetlerini görmek yerine Allah'ın vahyiyle, vahyini hükümsüz bırakmak için mücadele ediyorlar. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman onlar hayır derler. Biz atalarımızı neyin üzerinde bulduksa ona tabi oluruz derler. Yani büyüklerimiz böyle yapmış, atalarımız böyle yapmış, doğru onların yaptığıdır. Allah'ın vahyi bize gerekmiyor. Töremiz böyledir, adetimiz böyledir, moda böyledir, bizde adet böyledir, derler. Ona uyarlar. Evet. Allah buyuruyor bu sefer, eğer şeytan onları cehennem azabına çağırıyorsa da mı, gene atalarına mı uyacaklar? buyuruyor ki her kim mühsin olarak kendini Allah'a teslim ederse, yüzünü Allah'a teslim ederse, muhakkak ki en sağlam kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. Kim de küfrederse, inkar ederse, nankörlük yaparsa, hitabı Resulullah Efendimiz'e yapıyor, onların küfrü seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. Biz onların yaptıkları şeyleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah gönüllerde olanı bilir. Buyur. Allah kullarını kendisini dinlemeye, anlamaya davet ediyor. Çocuklarımıza ilk önce neyi öğretmemiz gerektiğini öğretiyor. İlk önce öğretmemiz gereken şey neymiş? Allah'a hiçbir şeyi şirk koşma. Çünkü şirk azim bir zulümdür dedi. Zulmen azima. Azim bir zulüm. En büyük zulmü kendine yapmış olursun. Eğer biz de çocuklarımıza Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamasını öğretmezsek, onlara la ilahe illallah dedirtmezsek, en büyük zulmü önce biz onlara yapmış oluruz. Onun için çocuklarımızı büyütürken, terbiye ederken, öğretirken, yetiştirirken, hayatın her anında onları Allah ile muhatap etmemiz lazım. Yani bir şey yaptıklarında bu yanlıştır. Allah bunu yasaklamıştır. Allah bundan men etmiştir. Sen bunu böyle yaparsan Allah bunu sevmez, Allah bunu yapanları sevmez demen lazım. Yani bunu ben böyle istiyorum, benim için, ben böyle istediğim için böyle yap değil. Allah böyle istiyor. Senin Rabbin Allah'tır dememiz gerekiyor. Çocuğun da Allah'ın hesabını yapması gerekir. Senin hesabını değil. Çocuğun anlaması lazım ki Allah'ın sevmediği bir şeyi sen de sevmiyorsun. Allah'ın sevdiği bir şeyi sen de seviyorsun. Niye? Çünkü sen Allah'ın kulüsün. Allah'a kul olmayı kabul etmişsin. Çocuk kulluğu senden öğrenmelidir. Seni de kul olarak anlayıp, kul olarak bilip, tanıyıp, sevmelidir. Herhangi bir şeyi yanlışı yaparken senden değil, Allah'tan korkmalıdır. Güzel bir şey yapmaya çalışırken senin değil, Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışmalıdır. Yani kendini çocuğuna Rab olarak tanıtmaman gerekir. Senin Rabbin benim dememen gerekir. Senin Rabbin Allah'tır. Sen de ben de onun kuluyum demen gerekir. Çocuğun bunu böyle anlaması gerekir yani. Evet. Mesele anlaşılmıştır inşallah. Onun için çocukların sevabı günahı yazılmaz demeyelim. Çocukların işledikleri günahları da onların gönlüne yazılıyor. Sevapları da onların gönlüne yazılıyor. Çocuk yaptıklarıyla Allah'a yaklaşıyor ve Allah'tan uzaklaşıyor. Bunun yüzde ellisi anaya babaya aittir. Onlar öğretiyor çünkü. Ya imanı öğretmiş ya küfrü öğretmiş. Hazreti İsmail'i örnek verdik. babasıyla yürüyecek çağda, yani 7-8 yaşında, babası ona seni kurban edeceğim deyince, Allah ne buyurdu ayet-i kerimede, ne dedi? Allah'ın sana emrettiğini yap, yerine getir, beni kurban et. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, itiraz etmem. Evet, bir böyle bir evlat, Kendisi küçük, imani büyük. Dağ gibi imani var. Yani büyüklerde olmayan bir imani var. Bir de Kenan gibi Nuh Aleyhisselam'a itiraz eden bir evlat. İkisi nasıl biri olsun? Evet, demek ki çocuk da iman ediyormuş. Çocuk da Allah'a teslim oluyormuş. Eğer babası onu yetiştirdi dersek, Nuh Aleyhisselam da peygamberdi, kendi oğlunu da o yetiştirmişti. Ama tercih burada kula aittir. Evet, ana baba öğretir, ana baba yetiştirir, ana baba terbiye eder. Ama asıl tercih kula aittir, çocuğa aittir. Aynı şekilde mesela Hendek Savaşı'nda Yahudiler, Resulullah Efendimiz'i, sahabeyi arkadan vurmaya kalkışınca onlara burayı terk edin denildi. Yani sürgün. Bu arada sahabe dedi ki, Ya Allah biz iman etmeden önce çocuğumuz olmadığında ya da bir sorun, sıkıntı olduğunda eğer Allah bunu Böyle yaparsa, bana bir çocuk verirse, çocuk hasta olduğunda, çocuğum iyileşirse, onu Yahudilere teslim edeceğiz, yani manastıra bağışlayacağız. Bu şekilde onların yanında çokça çocuklarımız vardır. Şimdi onlar eğer burayı terk ederlerse, sürgüne giriyorlar. Çocuklarımızı da beraber götürecekler. O zaman biz bilmiyorduk. Yani hak dini olarak onları kabul ediyorduk. Onun için çocuklarımızı onlara teslim ediyorduk. Şimdi bu çocuklarımızı istiyoruz. Oradaki çocuklar zaten papaz olarak yetişiyor. Çocuklar küçük. Yani zaten Doğarken teslim ediyorlar, 1 yaşında teslim ediyorlar. 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında böyle farklı farklılığı var. Resulullah Efendimiz hükmü veriyor. Buyuruyor ki, Çocuklara soracağız. Eğer çocuklar sizinle kalmak isterlerse, iman etmişler, sahabe olmuşlar bu sefer. Ama tercih çocuklarımdır dedi. Çocuklar sizinle kalmak isterse, sizinle kalırlar. Eğer onlarla gitmek isterlerse, onlarla giderler. Tercih çocuklarındır dedi. Mesela, hiç akla uygun bir hüküm değildi bu. Ne diyoruz? Çocuktur bilmiyor. Eğer bize kalsa biz böyle söyleyeceğiz. Ama Allah'ın Resulü öyle söylemedi. Hüküm, karar çocuklarındır. Çağırdı çocukları, durumu onlara anlattı, izah etti. Tercih sizindir dedi. Onlarla mı gitmek istiyorsunuz? Yoksa buradaki ananız, babanızla mı kalmak istiyorsunuz? Çocuklar karar verdiler. Onlarla gitmek istiyoruz. Yuslatınız tek idi. Çocukları onlara verdi. Hüküm böyle. Herkes kendi hayatı hakkında karar verme hakkına sahiptir diyoruz onun için. Çocuk da olsa. Çocuk bize göre çocuktur. Söyledim. Hazreti İsmail'i anlatırken canını feda edecek bir imana sahiptir. Çocukların hepsinin imanı vardır. Bu istisnasızdır. Küfrü tercih ederken de kendisi tercih eder. Biz onların gönül dünyasında nasıl yangınlar olduğunu bilemeyiz. Nasıl feryatlar olduğunu bilemeyiz. Rabbini nasıl zikrettiğini bilemeyiz. En ufak bir yanlış yaptığında, mesela anası şunu şöyle yapma deyip o da elini oraya attığında. Sonra onun nasıl tövbe ettiğini bilemiyoruz. Öyle bir tövbe ediyor ki, aklın almayacağı kadar şiddetli, böyle gönül itibariyle, yangın bir gönülle Rabbine tövbe eder, istiğfar eder. Anneme yanlış yaptım diyor. Yanlış yaptım. Rabbim bana gazap eder diye tövbe eder. Biraz sonra bir daha yapabilir. Yapınca bir daha tövbe ediyor. Ama ananın, babanın onu desteklemesi gerekir yalnız. Ters taraftan değil, doğru taraftan desteklemesi gerekir. Ona hatırlatması gerekir. Onu ciddiye alması gerekir. Hep beraber aşk, aşık, maşuki anlamaya çalışıyorduk. Neden Rabbimize aşık olmamız gerektiğini, yani neden Allah'a iman etmemiz gerektiğini, ona abdolmamız olmamız. ...gerektiğini anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın isimleri üzerinden bunu anlamaya çalışıyorduk. Geçen sohbette 12. ismi El-Ehad ismine kadar anlamaya çalışmıştık. Evet, devam edeceğiz inşallah. Allah-Ehad'dir. Zatında bir olandır. Her bir kul Allah'ın huzurunda bir tanedir. Biriciktir yani. Biriciktir yani. Allah onu özel olarak yaratmış, Rabbi onu özel olarak terkip etmiş. Onun kopyası hiç kimse yoktur. Ne zahiri olarak ne de manevi olarak onun kopyası yoktur. Onun için o kul Allah katında özel biridir. Onun için kul için de Allah'ın özel olması gerekir. Özel. Yani herkes böyle yapıyor. Ben de bunlar gibi yapıyorum değil. Sen Rabbine avdol. Senin Rabbine aşık olman lazım. Rabbin senin aşıklığını görmek istiyor. Kulluğunu, abdiyetini görmek istiyor. Herkes böyle yapıyor değil. Özel, ahad. Bir, biricik. Yani öyle ki sanki yeryüzünde bir sen varsın bir de Rabbin. Bütün varlık, bütün insanlar, her şey senin için bir imtihan vesilesi. Başkasını görme. Kendini başkasıyla kıyaslama. Allah senden abdiyet istiyor, aşıklık istiyor, kulluk istiyor. Eğer bunu böyle anlamazsan Allah'ın ehad ismini anlayamazsın. Ehad ismini kabul edememişsin demektir. Eğer sen Allah katında bileceksen Allah ayet-i kerimede buyuruyordu öldüğünüzde varacağınız yer Allah'ın huzurudur. Orada Allah buyurur ki andolsun ki seni ilk yarattığım günkü gibi tek başına huzuruma geldim. İlk yarattığım günkü gibi. Ne demek? Yani ben seni yaratırken, bir sen vardın, bir de ben. O günkü gibi, tek başına huzuruma geldim. Özel. Sana artık muamelesi de özel olacak. Bunun için senin Rabbine, özel bir kul olman gerekir. Ehad bir kul olman gerekir. Biricik bir kul olman gerekir. Yani sanki hiçbir şey yok. Allah bir tek seni yaratmış ve senden kulluk istiyor. Kim ne yapıyor? Seni ilgilendirmiyor. Başkasının ne sevabi ne de günahı senin defterine yazılmaz. Bütün insanlar Allah'a abd olsa, kul olsa, veli olsa o sana bir fayda vermez. Hepsi cehennemlik de olsa sana bir zarar vermez. Sen yaptıklarının karşılığını göreceksin. Evet. Eğer biz Allah katında özelsek, bizim de onu özel olarak sevmemiz, özel olarak kul olmamız, abdolmamız gerekmez mi? Allah sevme Hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu zattır. Her şeyin her şeyiyle, her zerresiyle, varlığıyla ona kendisine muhtaç olduğu zat. Eğer her şeyimiz de ona muhtaçsak, hiçbir şey bize ait değil, her şeyimiz ona aitse, varlığımız onunla varsa bu durumda onu sevmemiz gerekmez mi? Ona aşık olmamız gerekmez mi? Allah azizdir. Bütün izzet, bütün şeref, bütün güç, bütün kudret ona aittir. Kur şerefini Allah'tan alır. Onun güzelliğinden, el esmaül hüsnasından, sıfatlarından alır. Eğer onun sıfatlarını kaybederse, onun kendi üzerindeki güzelliğini, isimlerini kaybederse, şerefini kaybeder, izzetini kaybeder. Onsuz izzet olmaz. Eğer insan başka şeylerde şeref arıyorsa, malda, mülkte, mevkide, başka bir şeyde şeref arıyorsa, şerefini onunla bulduğunu, şerefini ondan, malından, mevkisinden aldığını zannediyorsa, onları bırakıp ahirete gittiğinde şerefsiz olarak gider. Ama Allah ne buyurdu? Allah azizdir. Bütün izzet Allah'a aittir dedi. Kul şerefini, izzetini Allah'tan alır. Yani Allah'a yakınlıktan. Allah'a olan sevgisinden, muhabbetinden, aşkından alır. Kulluğundan alır. Allah'a yakınlığından alır. Allah'ın güzelliğinin kendi üzerinde tecellisinden, yani güzel aklakından alır. Eğer bütün izzet, bütün şeref Allah'a aitse, kul da şerefini Allah'tan alıyorsa, bu durumda Allah'a aşık olmak, sevmek gerekmez mi? Onsuz kalınca, insan şerefsiz kalıyorsa, kıymetsiz, değersiz kalıyorsa o sevilmeye layık değil midir? Allah Hamid'dir. Övgüye layıktır. Övülmeye layıktır. Övmeye layık olan da O'dur. Yani Elhamdülillahirrabbilâlemi Allah Hamid'dir. Övülen mutlaka sevildiği için övülür. Bir şeyi sevmiyorsak, bir şey güzel değilse onu övmemiz söz konusu olmaz. Övüyorsak seviyoruz demektir. Övemiyorsak sevmemişiz demektir. Bütün övgülere layık olan Allah, bütün sevgilere layık demektir. Bütün sevgilere, gönlümüzdeki bütün sevgiye layık olan demektir. Sevilmeye layık olan. Allah veduttur, sevendir, sevilmeyi isteyendir, sevilmeye layık olandır. Sevdiği için varlığı yaratandır. Dolayısıyla yarattığı bütün varlıktan bu sevgiyi isteyendir. Bütün varlık iradesiz olarak onu sever, ona aşıktır. Ve her atom dönüyor, sema ediyor onun aşkıyla, muhabbetiyle. Ama Allah'ın irade verdiği insan, o kendi iradesiyle beni tercih etsin, beni sevsin diye onu yaratmış. Kulun da iradesini kullanıp onu sevmesi gerekmez mi? Aşık olması gerekmez mi? Allah Faal'dir Her anda hükmünü icra edendir. Her anda bir şeyende, bir işte olandır. Yani kul her anda Allah ile muhataptır. Allah her anda onu yaratıyor, her anda yaratıp yok ediyor, her anda ona muamelede bulunuyor. Niye? Kazansın diye. Ebedi hayatını kazansın, gönlü cennet olsun, kendisi cennetlik olsun, Allah'a kendisine ayna olsun, güzel olsun diye ona muamelede bulunuyor. Te'al ismiyle. Bu durumda Allah sevilmeye layık değil midir? Allah'ın isimlerini anlamaya çalışırken Allah'tan başka bir şeyi Allah'ı sever gibi nasıl sevebiliriz? Kimde bu vasıflar var, kimde bu sıfatlar var? Hiç kimsede. Yani insanın kendini öyle bir kandırması gerekir ki, kendini öyle bir eğitmesi gerekir ki Allah'ı sevmesin. Öyle bir kaçması gerekir ki Allah'ı sevmesin. Çünkü ne yana dönerse dönsün Allah'ın veşi oradadır buyurdu. Onunla karşılaşır. Onun muamelesiyle karşılaşır. Rahmetiyle, muhabbetiyle, Rab sıfatının tecellisiyle karşılaşır. Yani Allah nereye gidiyorsun diyor. Evet. Allah mühiddir. Bütün kainatı, bütün varlığı insani ihata edendir. bütün varlığı ihata edip kuşatandır Mühid. yani kul Allah'ın kudretinin içindedir rahmetinin içindedir muhabbetinin içindedir tecellisinin içinde yüzüyor içinde muhit ihata etmiş öyle bir yakınlık ki ona ondan daha yakın onunla beraber ona ondan daha yakın, şah damarından daha bir yakınlık. Bütün isimleriyle elbette ki tecelli etmiş, ona bütün güzelliğiyle muamele eden. Bu durumda Allah sevilmeye layık değil midir? Allah besirdir, her şeyi görendir. Elbette ki kul gibi değil, her şeyi her şeyle görendir. Görüp muameleyi guruna göre muamele edendir. Kulun kazanması için nasıl bir muamele gerekiyorsa muameleyi öyle yapandır. Sadece zahiri olarak görme değil. Zahiri olarak görendir. Batini olarak görendir. Evvel olarak, ahir olarak önünü ve arkasını, evveliyetini, sonunu görerek muamele edendir. Muamelenin en güzelini Hayır olsun diye kazansın diye yapandır Evet Allah alimdir her şeyi bilendir evet. ne buyurdu ve bir şeyin Alim o her şeyle her şeyi bilendir yani seni seninle biliyor dışarıdan değil dışarıdan bir bakışla bir görüşle değil seni seninle her zerren seni bilendir Allah hekimdir. Neyi yaparsa yapsın, mutlaka her işinde bir hikmet, bir hayır olandır. Nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, onda bir hayır vardır, bir rahmet vardır, bir hikmet vardır, bir muradi vardır. Senin evveli hayatının hesabı vardır orada. Evet. Bize, bizi gören, bilen ve hekim olan muameleyi ona göre yapan, Allah sevilmeye, aşık olunmaya layık değil midir? Allah kadirdir. Her şeye gücü yetendir. İnsan acizdir, zayıftır. Eğer işi kendisine kalsa, kendisini helak etmekten başka bir şey yapmaz. Ama Allah her şeye kadir olandır. Kulü dolayısıyla kudretiyle kudretlendirip ona hakikati hem gösteren, hem öğreten, hem de yaptırandır. Allah rakibdir, yarattıklarını, kulünü koruyan ve gözetendir. Ona yakın olandır, ona dost olandır, rakib. onu her anda mürakabe altında tutandır. Her anda. Yani bir an bile onu boş bırakmaz. Her anda mutlaka onun için ne hayırsa ona göre muameleyi yapar. Yeter ki kulbünü görmeye, anlamaya çalışsın. Allah halaktır, tekrar tekrar yaratandır. Evet, halık ilk yaratandır yoktan yaratandır. Kallab, yarattığını tekrar eden. Yani herhangi bir şeyi yaratır sonra onu bozar yeni bir şey, yeni bir yaratılışla onu yaratır. Manevi olarak nasıl yapıyor bunu? Mesela bir zahiri olarak bir çekirdekten ağacı yaratır. Ama çekirdeki yok etmiştir. Çekirdek toprağa düşmüş, filizlenmiş Ağaç olmuş ama şekilde yok olmuştur. Yani ağacı kallak isminin tecellisiyle yeni bir yaratışla yaratmıştır. Kafiri öldürür, kafiri mümin yapar. Kallak isminin tecellisiyle onu bir sefer mümin olarak yaratır. Yani müşrik olan daha önceki sahabenin hayatı, evet, müşrik olan birini öldürür, ondan sahabeyi çıkarır. Ama müşrik yok oldu. Hallak. Aynı şekilde günaha batmış birini alır, ondan bir veli çıkarır. Zahiri hayat için de böyledir. İnsan zahiri olarak sıkıntıda olabilir, bunalımda olabilir, yoklukta, hastalıkta olabilir. Allah'ın hallak olduğunu unutmaması gerekir. Allah ona yeni bir hayat yaratır. Yeni bir yaratılışla Oran bir muamelede, hıllak isminin tecellisiyle oran muamelede bulunur. O bulunduğu durumu yok eder, yeni bir durum ortaya çıkarır. Hıllak ismini asla unutmamalıydır. İçinde bulunduğu duruma boğulmamalıydır. Allah bunu değiştirir. Hıllak ismi tecelli eder, yeni bir yaratışla, yeni bir muameleyle karşı karşıya kalırım demelidir. Bunu unutmamalıydır. Bizi sıkıntılardan çıkaran, hastalandığımızda şifayı veren, acıktığımızda doyuran, bize hidayeti gösteren, dostluğunun, cennetin yolunu gösteren, hıllak olan Allah, aşık olunmaya, sevilmeye, iman edilmeye, abdolunmaya layık değil midir? Allah nesirdir buyurdu. Yardım eden, kuluna her anda yardımda bulunan. Her şeyi yaratan o, bir de kuluna yardım ediyor. Neden kuluna yardım ediyor? Allah kendisine halife olsun diye kendi varlığından varlık vermiş. Nefektu min ruhi. Kendi ruhundan nefretmiş. Varlığından varlık vermiş. Hayatından hayat vermiş ona. İsimlerinden isim vermiş ona. Bununla beraber ilminden ilim vermiş, kudretinden de kudret vermiştir. Bir de onu tek başına bırakmıyor. Burun yapıyor ama ben yanındayım. Sana nesir olan yani sana yardım edecek olan ben. Sana ben yardım eder. Nasıl yardım ediyor? Elbette ki kulun istediği gibi değil. Kendisine kula hayırlı olduğu gibi yardım eder. Yani Hazreti insan olsun diye, cenneti kazansın diye, Allah'a yaklaşsın diye, kendisine yaklaşsın diye, rahmetin içine girsin diye yardım eder. Ama kula kalsa kul mal ister, mülk ister, mevki ister, öyle değil. Allah böyle değil dedi. Allah'ın yardımı Bütünüyle rahmettir, bütünüyle hayrıdır. O'nun ikramidir. Bunun içinde kulun Allah'ın yardımını görmesi gerekir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, insanlardan öylesi var ki, dara düştüğü günde, hemen, bütün dini Allah'a has kalarak başlar yalvarmaya. Ya Rabbi, mülk senindir de, hüküm senindir emir senindir, ben senin kulunum bana yardım et bütün varlığıyla yalvarır, sonra buyurur, biz onu o sıkıntıdan kurtardığımızda ona bir nimet ikram ettiğimizde, bir de bakarsın ki yüz çevirir Allah'a şirk koşar yüz çevirir Allah'a şirk koşar yani onu unutuyor yalvardığını unutuyor, bir de ne yapıyor, şirk koşuyor yani nasıl şirk koşuyor? Ben diyor yaptım. Kendini Allah'a şirk koştu. Ya da parancalar bana yardım etti onun için oldu. Allah'ı unuttu. Parancaları Allah'a şirk koştu. Ya da ben akıllıydım. Ben biliyordum. Onun için ben bu sıkıntıyı giderdim. Kendini şirk koştu Allah. Allah'a. Ne demesi gerekirdi? Allah bana yardım etti. Rabbim bana yardım etti. Nesir olan Allah bana nusrette bulundu. Yardım etti. Evet. Her anda kuluna yardım eden Allah, nesir olan Allah sevilmeye, aşık olunmaya, ibad olunmaya layık değil midir? Bütün bunları söylerken, Allah'ın isimlerini söylerken ya Allah'ı kabul ederiz ya etmeyiz. Kulun karar vermesi gerekir. Sen Allah'ı isimleriyle, zatıyla, sıfatıyla kabul ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorsan senin iman etmek gibi bir sorunun yoktur. Allah'ı tanımak gibi bir derdin de olmaz zaten. Bu durumda kendi hepsini ilah edinirsen, ben bilirim dersin, kendi yoluna gidersin. Ama ben Allah'a iman ettim, iman ediyorum diyorsa biri Allah'ın isimlerini, sıfatlarını öğrenmesi gerekir, bilmesi gerekir. Bu Allah'ın isimleri üzerinden Allah'ı sevmesi gerekir. Bu isimleri de sevmesi gerekir. Bu isimlerle Allah'ı sevmesi gerekir. Öyle ki iman olsun. Allah'ı sevmek olsun. Yani bir kula sorulduğunda Allah'ı seviyor musun? Evet. Neden? Niye seviyorsun? İşte öyle. İşte öyle olmaz. O Allah'tır. Tanıt bana Rabbini. Allah kendini tanıttı mı, tanıtmadı mı? Tanıtmış. El esma hüsna. Evet. Allah'ın 99 ismi vardır. اِنَّ الْلّٰهِ تِزْعُونَ وَتِزْعِينَ ismen buyurdu Resulullah Efendimiz'in. Allah'ın 99 ismi vardır. فَمَنْ ehsaha Kim onları tahsil ederse, öğrenirse, tanırsa, anlarsa, iman ederse فَقَدَّخَلَ cennet, O cennete girmiştir. Onun gönlü cennet olmuştur. O cennetliktir. Ezberlese değil. فَمَنْ ehsaha onu tahsil ederse, ihsa ederse, onun güzelliği üzerinde tecelli ederse, evet, bunun için önce elbette ki anlaması lazım, iman etmesi lazım, ahlaka dönüştürmesi lazım, ahlakıyla amel edip amelete dönüştürmesi lazım ki, bu anlamak olsun, Allah'ın isimlerini, Allah'ı anlamak olsun, tanımak olsun, Evet. Anlat Rabbini deyince el esmaul husneyi sayabilmelidir. Yani Rabbim alemlerin Rabbidir. Benim Rabbimdir. Rahmandır. Rahimdir. Kerimdir. Afudur. Nesirdir. Hekimdir. Her bir isim için mutlaka bir izahının da olması gerekir. İşte Allah nesirdir. Her anda bana yardım edendir. Her anda beni sıkıntıdan kurtarandır. Onun için sevilmeye layıktır, iman edilmeye, adılılmaya layıktır diyebilmelidir. Evet. <gülüyor> bütün güzellikler el esmaül hüsnâ Allah'a aittir. Kul bütün varlığıyla Allah'a aittir, Allah'a borçludur. Bütün varlığını Allah'tan alır, bütün güzelliğini Allah'tan alır. Onun için Allah sevilmeye, kurban olunmaya layıktır. Eğer biri Allah'ı kendinden, her şeyden ve kendi canından çok sevemiyorsa, o Allah'a iman etmemiş, kendini Allah'a ait görememiş demektir. Bunun için de Allah'ı sevmeye önce karar vermek gerekir. Allah'ı sevmeye karar verdim, iman etmeye karar verdim demek gerekir. İman, kazanılan bir nimettir. Anadan, babadan miras kalan bir nimet değildir. Kazanılması gereken bir nimettir. Önce iman etmeye, yani Allah'ı sevmeye, aşık olmaya karar vermemiz gerekir. Sonra yola koyulup başlamamız gerekir. Nasıl? Önce aklımızı kullanıp tefekkür etmemiz gerekir anladığımız kadarıyla, kavradığımız kadarıyla Allah'ı zikretmemiz gerekir, tesbih etmemiz gerekir, tekbir etmemiz gerekir. Allah'a şükretmemiz, hamd etmemiz gerekir. Allah'ın kelamını okumaya, anlamaya, tefekkür etmeye çalışmamız gerekir. Sonra da Allah'ın isimlerini öğrenip, anlayıp üzerinde tefekkür etmemiz gerekir ki Rabbimizi hem anlamaya çalışalım, hem anlayalım, hem tanıyalım. Dolayısıyla sevebilelim. Tanıdığımız kadarıyla sevme imkanımız olur. Allah hepimizi gerçek manada Allah'ı tanıyan, seven, Allah'a avd olan, Allah'a aşık olan kullarından eylesin. Amin. Allah bizi marifetine, marifetullaha eren kullarından eylesin. Bizi kendisine karşı el-esmaul hüsnasına, sıfatlarına karşı arif olan kullarından eylesin. Allah bizi kendisini bütünüyle Allah'a ait olan kullarından eylesin. Önümüzdeki sarı günü kurban bayramı Kurb, yakınlık demek. Kurbiyet, yakınlık demektir. Kurban, Allah'a yaklaştıran, vesile kılan herhangi, her ne olursa olsun her şey demek. Kurban sadece hayvan kesmek değildir. Özel manada hayvan kesmektir. Genel manada Allah için kul neyi verirse o kurbiyettir. Allah'a et kelimede öyle buyururdu. Yani Allah'a yakınlıktır. Allah'a yakınlığa... Vesile o olur. Kurban bayramı deyince bizim de bunu böyle anlamamız gerekir. Yani i̇ster kurban kesmekte olsun, ister başka türlü olsun. Her halükarda o kurbiyeti kazanmak için, yani Allah'a yakınlığı kazanmak için Allah yolunda bir şeyler kurban etmeye çalışmamız gerekir. Önceki bayramda olmuş olması lazım. Onu anlatmaya çalışmıştım. Sahabeden biri, Evet, kurban Bayramı günü eve gidip ağlamaya başlamış. Ya Rabbi, herkes senin için bir şeyler kurban ediyor. Ama benim senin için, senin yolunda kurban edecek hiçbir şeyim yok. Ben de şimdiye kadar kim bana haksızlık etmişti? Kim bana zulmetmişti? Kim beni eleştirmişti, çekiştirmişti? Hangi konuda olursa olsun, bana haksızlık etmişse, ben de nefsimden bunu kurban ediyorum, hepsine hakkımı helal ediyorum. Bunu senin yolunda kurban ediyorum ya Rabbi, dedi. Ağlayarak bir şey bulamayınca bunu kurban etti. O sahabe mescide geldiğinde, Resulullah Efendimiz onu çağırıyor. Buyurur ki, Cebrail aleyhisselam geldi, buyurdu ki Allah, falan kulunun kurbanını kabul etmiştir. Allah senin kurbanını kabul etti. Özel olarak Allah, Cebrail kurbanını kabul ettiği, ettiğini haber göndermesinin bir sebebi olmadı. Sen neyi kurban ettin böyle? Kurban ettiğin şey nedir? Kurbansa herkes yapıyor. Evet, sahabe izah ediyor. Evet, affettim. Nefsimi kurban ettim tek kelimeyle. İş nefsime kalsa affetmeyecek ama ben nefsimi kurban ettim. Bana haksızlık edeni, zulmedeni, dedikodumu yapanı, iftira edeni affettim. Allah için. Bunu Allah yolunda kurban olsun diye affettim. Evet. Allah da onun kurbanını kabul ediyor. Neyi kurban edebiliyorsak edelim ama bu kurbanı yapalım inşallah kim bize haksızlık etmişse, zulmetmişse, bize küfür etmişse, dedikodumuzu yapmışsa, iftira atmışsa, ne diyoruz? Ya Rabbi, hepsini sana kurban ettim. Sana feda ettim Ya Rabbi. Nefsimi, nefsimin arzusunu, isteğini, o intikam duygusunu, o kızgınlığını, hasedini, sana kurban ettim, Ya evet. Herkese hakkımı helal ediyorum. Dolayısıyla kiminle aramızda bir küskünlük, bir dargınlık varsa onu da böyle gönlümüzden siliyoruz. Evet. İnşallah bu bayramda herkesle ziyaretleşiyoruz. Gönüllerini alıyoruz. Varsın onlar bize haksızlık etmiş olsun. Hakkımızı helal ediyoruz. Allah'a kurban ediyoruz. Aynı şekilde karşıdan da bir şey beklemiyoruz. Niye? Allah'a kurban ettik ya ondan. Bu ister akrabalarımız olsun, kayınamız olsun, kayınbabamız olsun, diğer akrabalar olsun, komşularımız olsun, hiç fark etmez. Hepsine ait olan hakkımızı Allah'a kurban edelim. Mümkün mertebe bayramlaşalım inşallah. Mesele kimin ne dediği de mesele Allah'ın bizim için ne dediğidir. Eğer Allah bize kurum, sen güzel yaptın dediyse, güzel yapmışız. Yarın kıyamet günü söz hakkı Allah'ındır, hüküm Allah'ındır. Onun için bugünden Allah'ın güzel yaptın dediği şeyleri yapalım ki, kıyamet günü tek başına Allah'ın huzuruna çıktığımızda, Allah kurum sen güzel yaptın, yaptığını beğendin. Bu sana yakıştı, kulluğa yakıştı, aşıklığa, mümine yakıştı, dostluğa yakıştı desin. Bunun zaten hiçbir şeyi yok. Allah ona neyi vermişse, ona düşen onu kurban etmektir. Onun için ayet-i kerimede Allah buyuruyordu, hitab Resulullah Efendimiz'e yapıyordu. De ki size tek bir nasihatım var. Tek. Ne demek bu? Tek bir nasihatım var demek, bu sizi kurtarır. Bu sizin için yeterlidir. Tek, bu tek nasihat sizin için yeterlidir demektir. Size tek bir nasihatım var. Nerede olursanız olun. ister tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bütün mesele bu nasihati almaktır. Her anda Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilip öyle yaşamaktır. Yine ne buyurdu? De ki namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Kul dedi, de ki dedi, bizim de namazımız, ibadetimiz, kurbanımız, yani neyi harcaysa harcayalım, Allah'ın rızasını gözeterek harcayalım. Allah yolunda feda olsun. Hayatım ve ölümüm, vaktim, zamanım, ömrüm, canım, Allah'a kurban olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a kurban olsun De. Ya bunu söyleriz, bunu gerçekleştiririz. Lafta kalmaz bunu gerçekleştirir. Gerçekten Allah'a kul oluruz, abd oluruz. Allah'a dost oluruz ya da kendi kendimizi kandırmış oluruz. Evet, Allah hepimize gerçek manada kendisini zikretmeyi, gerçek manada Allah demeyi nasip etsin. Allah deyince Allah'ı ne kadar biliyor, ne kadar tanıyorsak onu o kadar zikretmişiz demektir. Onun için bütün kardeşlerimizin El Esmaül Hüsna'yı mutlaka ezberlemesi gerekir. Ezbere bilmesi gerekir. Aynı zamanda manasıyla beraber her bir isim üzerinde tek tek tefekkür etmesi gerekir. Öyle ki Allah dediğinde Allah demiş olsun. Yoksa yarım yamalak bir bilgiyle Allah denmiş olmaz. Bu yakışmaz. Bu bir kula yakışmaz. Yani bir kul Allah deyince eğer burayı burayı nurla dolduruyorsa, bütün isimleriyle zikredince ama 35 ismini biliyor, öyle zikrediyorsa bir mum kadar bile ışığı olmaz onun. Bu Allah deyince ağzından bir nur çıkıyor hangi ismi söylerse söylesin, ağzından bir nur çıkar ve o nur onu kaplar, mutlaka onun gönlüne de iniyor. Etrafını da nurlandırıyor. İnsanı temizliyor. Yani burada Allah deyip, Allah'ı zikrettiğimizde eve dönerken tertemiz dönüyoruz. Nura gark olmuş olarak dönüyoruz. Bu hafifliği, bu temizliği mutlaka üzerimizde hissediyor ve tadıyoruz. Tatmamız gerekir. Evet. Allah kendisini zikreden, Allah'ın da zikrettiği kullarından eylesin. Allah'a şükreden kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.